Bismillahirrahmanirrahim. İnsan Suresi 31 ayetten oluşan bir suredir kardeşlerim. E, Mekke veya Medine'de nazil olduğuna da çeşitli rivayetler vardır. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi. Gerçek şu ki, Biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisine işitir ve görür kıldık. Sonra biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister menkör. Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise kafur katılmış bir kadehten cennet çağırabilir içerler. Bu Allah'ın has kullarına Kullarının içtikleri ve akıptıkça akıtılan bir pınardır. Okullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemin yoksula yetime ve esire yedirirler. Bu sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve velalı bir günde Rabbimizden. onun azabına uğramaktan korkarız, derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirker. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder. Orada koltukları kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar. Kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve bildür kaselerle, gümüş beyazlığında bildur gibi şeffaf kupalarla dolaşır ki. Sakiler bunu cennet şarabını ölçüsünce tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içebilir ki bu şarabın karışımında zencefil vardır. Bu şarap orada bir pınardandır ki adına selsebil denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inceler Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil iprekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Rapleri onlara tertemiz bir iski içerir. Onlara şöyle demiş, ''Bu sizin için bir mükafattır.'' Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Resulü Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Artık Rabbinin hükmüne boyun eğip sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini iade et. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar... çabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ahireti ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde de kendilerini yok eder diğerlerine benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi sayesinde bir şey dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir asaf hazırlanmıştır.